Allah bize ne imkanlar verdi? O imkanların hepsi Allah'a ait, bize ait değil. Malmük evlat, hepsi Allah'a ait. Verdiği nimetlerde israf edilmeyecek, kimlilik edilmeyecek. Cenab-ı Hakk'ın bildirdiği Efendimizin tebliğeti o muhteva içinde yaşanacak ve üstü kulü'l-af infak edilecek. Ve böyle bir kalp, Cenab-ı Hak'la dostluğu kuran bir kalp olmuş oluyor. Cenab-ı Hak da böyle bir kat Kur'an kişileri için son nefeste ayet-i kerimede Fussilet suresinde Rabbim Allah'tır deyip sümmestekamu efendimizin izinden giden ruhani hayatını izini takip edenler için melekler iner ölüm alında korkmayın üzülmeyin Cenab-ı Hakk'ın ibadetli cennetlere sevinin derler. Kıyamet çok korkunç bir infilak. La uqusm bi kıyamet sema infilak edecek yeryüzü infilak edecek dağlar infilak edecek denizlerde su kalmayacak her şey alt üst olacak, bütün düzen bozulacak insan kaçacak bir yer var mıdır diyecek yine diğer bir surede abese'de kardeşinden başlayarak en yakından kaçacak hamile kadın çocuğunu itirah edecek süt veren anne çocuğunu bırakacak İnsana Allah'ın azabından sarhoş hale gelecek. İşte o zaman bu dünyada Cenabak'ta dost olanlar için Cenabak la hafun aleyküm ve la onlar mahzun olmayacaklardı, da üzülmeyecekler dedi buyuruyor. Şu ömür çok kıymetli. Her anımız çok kıymetli. Cenabak bizim bu ölüm anımızı bildiriyor. Ölüm anı gerçekten gelir de o gün bir Cenabak bizim bir mahzunluğumuzu bildiriyor. Sura üfrülür buluyor, Geleceği vaat edilen gündür buyuruluyor. Yine diğer bir ayetin münafıkın suresinde Cenab-ı Hak ölüm anı Ya Rabbi onu tehir etsen de geriye bıraksan da sadaka versen ve salihlerden olsam demeden evvel infak edin buyuruluyor. Velhasıl Cenab-ı Hak bizim cennete girmemizi ısrar ediyor. Fakat şart da Cenab-ı Hakk'a güzel bir kul olabilmek okunan ayetler Furkan suresinden okundu gökte burçlar var eden yani gökte semada yıldız kümeleri var eden demek ki düşünmemiz yok. ne kadar semada yıldız var ne kadar var denizlerde ne kadar kum varsa o kadar var adet matematik sıfırlarını adetliği bir şey kalmıyor nasıl yağmur tanesini sayamayız kartaneti sayamayız yıldızlarda öyle nasıl ilahi bir ahenk içinde sonsuz mesafeler hepsinin ilahi bir, bir düzeni var semaya baktığımız zaman bunun bir tefekkür halinde aman ya Rabbi dememiz ya Rabbi ne azametlisin elhamdülillah Rabbil diye diyebilmesi Cenab-ı Hak arzu ediyor ondan sonra onların içine bir çara bir güneş ışık kaynağı sıcaklık kaynağı bir güneş ve nurlu bir ay barındıran oradan aldığı akisleri dünyaya aksettiren yani Cenab-ı Hak bize geçerli bir lamba veriyor ilahi bir lamba veriyor o ilahi lambada değişik bir manzaralar meydana bir mehtap meydana geliyor ne kadar Cenab-ı Hak biz hatırlıyoruz biraz güneş yukarı çıksa ne olur aşağı inse ne olur hiç takdim tehir yapıyor mu Ay biraz yukarı çıksa nasıl Tüs olur nasıl dünya birbirine girer? Her şey Allah bullak olur. Her şey ilahi sonsuz bir hikmet. Bir ibret. Zerreden küreye kadar. Mesela bir tek misal. Bugünkü fizik ilminin verdiği bir şey. Güneş ile dünya arasında 150 milyon kilometre var. Güneşin yaşı yaklaşık 5 milyar sene oldu tahmin ediliyor. Isısını, hararetini, gücünü, dönüşünü, Ekseni etar dönüşünü, kendi içindeki nükleer santimlerden temin ediyor ve 20 milyon santigratte devamlı atom iflahi türü içinde. Ne tehir ne taktim hareketinde. Her saniyede 564 milyon ton hidrojen 560 milyon ton helyum'a dönüşüyor ve 4 milyon ton da dünya ışığını veriyor sıcaklığını veriyor şimdiye kadar sarf ettiği de ancak kendi kütlesinin 5000'de biri kadardır diyorlar 1 milyon 300 bin dünya için alacak bir hacimda o bir infilak etse ne olur her taraf şu karanın içindeki altımızdaki ateş okuyorsa mama infilak etse ne olur nasıl ilahi bir nizam Cenab-ı bunun bir idrak için olmamız arzu ediyor Ondan sonra Cenab-ı yine bizi ikaz ediyor, ibret almak ve şükretmek dileyen kimse için gece ile gündüzün birbiri adını getiren de O'dur. Demek bir gündüze girerken bir şuur olmasını istiyor. Cenab-ı vel fecri buyuruyor. Sana Cenab-ı bugün hayat defteden bir sayfa açtı. Dün hayatta olup bugün hayatta olmayan birçok insan var dünyada. Bugün öbür tarafta. Sabah haline kalktığımız zaman düşünmemizi Cenab-ı Hak arzu ediyor. Ömür takviminden bugün Rabbim bize bir sayfa açtı. Ben bu sayfayı nasıl dolduracağım bugün? Kiramen, Katibe neler yazacak dosyama? Ne kadar kendim için ne kadar kendimin dışındakiler için? Cenab-ı Hak kulunun her şeyde bir idrak içinde oluyor. Toprak terkibinden çıkanları bildiriyor. Abise suresinde, diğer surelerde nasıl tuzlu çıkıyor, tatlı çıkıyor, ekşi çıkıyor vesaire vücudun ihtiyacına göre devam toprak çalışıyor insana. İnsan ruhunun lezzetine, zevkine göre yine toprak çalışıyor. Çeşit çeşit çiçekleri veriyor. Hepsi insan tebessüm halinde. Cenab-ı Hak kulunda Rabbini yakından tanımasını arzu ediyor. Ondan sonra gelen ayetlerde bu İbadur Rahman bu Allah'ın rahmenin tecelli ettiği kullar yeryüzünde mütevazı olar, dolaşırlar buyuruluyor. Demek ki bir kuldan Cenab-ı Hak tevazu istiyor. Çünkü bütün nimetler kendisine ait. insanın bir şeyi yok. Bir güçle meydana gelmedik. Bir şey kazanarak gelmedik. Kendimize ait hiçbir şeyimiz yok. Yaratan O, yaşatan O, nimetlerini ihsan eden O, rızkımızı veren O, kulun Cenab-ı Hakk'a karşı daima bir mütevazi halde aman ya Rabbi sensin ya Rabbi bu halde olmasını Rabbimiz arzu ediyor. Kalbi kıvamını bozmamasını istiyor Cenab-ı Hak. Cahiliye sataştığı zamanda selama derler buyuruluyor. Bir muhatap olmamak. Kalbi hassasiyetimizi bozmamak. Ondan sonra Cenab-ı Hak kalbi bir kıvamımızı arttırmamız istiyor. Yani birinci şart kitap ve sünnetin hayatın her safasına intikşaf ettirmek. Onu da seviye kazandırmak için Cenab-ı Hak geceleri succede ve kıyama secde ve kıyam halinde olurlar buyuruyor. Serallerde Allah'a secde ve dua halinde olurlar. Diğer ayette ''Vel müstafirine bil eshar'' buyuruyor, seherlerde istiğfar ederler. Yani bu kainatın hâlıkı, bize her şeyi ihsan ikram eden, insan olarak yaratan, devamlı lütfeden, lütfu eksilmeyen Cenab-ı Hak, gece o seherlerde bizimle beraber olmak arz ediyor. Tabi bedel var, o, o zaman da yatak çok insan tatlı geliyor. Orada fedakarlık isteniyor kul fedakar olacak o Cenab-ı Hakk'ın davetine icabet edecek namazlara davet ediyor secde etme yaklaş buyuruyor seherlere davet ediyor ve misafirine bile eshar buyuruluyor. Cenab-ı Hak kulunun kendisine yaklaşmasını istiyor temizlenmesini istiyor baktığımız zaman seher vakitlerinde çiçekleri koklayan daha değişik bir koku geliyor Kuşlara bakalım bütün ayrı ayrı hepsi ayrı ayrı terörlümde. Horozlar bir ötüş halinde. Bütün kainatı uyandırıyor Cenab-ı Bismillahirrahmanirrahim rabbikellezi halak. Bize de Cenabak bu Hak ki Yaratan Rabbinin adıyla oku. Şu ser vakitlerini oku. Seher vakitleri oku ki ne kadar istifarı ihtiyacımız var. Bize ihsan eden Rabbimize ne kadar muhtaçız. Düşünüyormus? Şu havanın oksijen biraz değişse, hidrojen şeyi biraz azlı değişse ne olur her taraf? Yerçekimi değişse ne olur her taraf? Her şey ceha bakın lütfu içinde. Ceha bak kuluna da mübarek bir kul olmasın, cennete layık bir kul arzu ediyor.